Merhaba, bu sıcak pazartesi Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ben Mavi, bir yıl sonra tekrar mikrofon başında olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu an. Bugün gündemimizde e, Gündem Çocuk Derneği'nin geçen ayın sonunda yayınladığı Çocuğa Yönelik Ayrımcılık raporu var. E, e, konuk olarak da Emrah Kırmsoğ'ya bağlanacağız. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi birazcık gündem çocuk derneğinden bahsedelim. Sanıyorum ki 2005'te kurulduğundan beri bu çocuk ya hakları ihlallerini görünür kılmak için zaten rapor raporlar yayınlayan bir dernek. Ama ayrımcılık raporu ilk defa yayınlanıyor. Evet. Nedir? Ne yapmak? Öncelikle amaç nedir ayrımcılık raporunda? Nasıl bir ihtiyaçtan çıktı? Gündem çocuk derneğinin amaçlarında nasıl bir yere yerleştiriyorsunuz bu raporu? Ya belki kısaca şu şekilde ifade edebilirim. Gündem çocuk derneği çocuklarla ilgili değişim, dönüşüm ve bütüncül bir çocuk politikası için uğraş veren bir örgüt. Bununla ilgili olarak da çalışma alanlarından bazıları ihlalleri görünür kılmaya yönelik izleme, raporlama, görünür kılma, kamuoyu oluşturma ile ilgili çalışmalar yapmak. Kuruluştan bu yana aslında odak odak farklı çalışma ile ilgili bazı raporlara odaklandı düzenli olarak ise 2011'den bu yana Türkiye'de çocukların yaşam Hakkı raporu 2013'te de bu pardon bu yılda da çocuğa karşı ayrımcılık raporunu periyot halinde yayınlamaya başladı. Bu raporla aslında özellikle çocuklara yönelik ayrımcılık görünür kılmayı hedefliyoruz. Amacımız da Türkiye'deki çocukların ayrımcılığa uğramamaları için devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda bulunmak aslında müdahale alanlarını göstermek müdahale alanlarını görünür kılmak diğer yandan da sivil toplum örgütlerini ve bireylere de ayrımcılıkla müslükle mücadelede rollerini hatırlatmak bir yol haritası sunmak aslında çünkü bir taraftan baktığımızda daha ihlalleri raporu konuyu görünür kılmak kamuoyunun dikkatini çekmek devletin yükümlülüklerini hatırlatmak için çok önemli işlevi olan araçlar Böylece çocuk haklarına ilişkin politikalarda hem kişilerin hem toplumların tutum ve davranışlarında da olumlu yönde değişiklik sağlanabiliyor aslında. Müdahale alanlarında yakın alanları, alanları göstermekte. O zaman, Artık, e da, e evet efendim. Bir, bir de dinleyicilerimiz için soralım. Bu anlamda Türkiye çapında böyle yapılan benzer çalışmalar var mı? Eğer varsa bu çalışma tam olarak nasıl daha farklı bu rapor? Aslında çocuk hakları ihlallerine yönelik son yıllarda gerek çocuk hakları örgütleri, gerek insan hakları örgütlerinin özel vurgu yaptığı bazı raporlamalar yaygınlaşmaya başladı. Bu çok önemli çok değerli bir şey. Şu anda çok belki örnek olarak verebileceğim Göç Vakfı'nın çocuk hakları ile ilgili raporlamalarını örnek verebilirim. Bunun dışında mesela İnsan Hakları Derneği'nin ...çocuk cezaevleri üzerinde oluşturmaya çalıştığı raporları örnek verebilirim. Bu ve benzeri konularda aslında doğrudan odaklı konular gündeme taşınmaya çalışılıyor. Hı hı. E, metodunuzdan bahsetmek gerekirse bu raporu hazırlamanın güçlükleri neydi? Çünkü ilk defa böyle bu, bu anlamda bir rapor hazırlandı. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şimdi aslında e, çocuğa yönelik ayrımcılık raporuyla yaptığımız bu um, iş çalışma bir çerçeve raporu olma özelliğinde. Ee, öncelikle kendi, e, bizi de ayrımcılık ile ilgili nerelere müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgili bir e, beslememiz gerekiyordu. Ee, burada da yöntem olarak doğrudan çocuklarla birebir görüşme yapmayı tercih etmiş Çocukluk e, anılarına yönelik yetişkinlerle yaptığımız bir dizi görüşmeler oldu. Evet, ben de tam aslında o konuda vurgulamak istiyorum. Bu rapor e, vaka temelli değil sanırım ve evet. ve ayrımcılığın tanımının çocuklar için yapmak gibi bir amaçla çıkmış olsa da e, 18-25 yaş arası yetişkinlere hedef alıyor e, sorular sorularıyla. Bunun nedenini bize açıklayabilir misiniz? Yani e, öyle ki ayrımcılık aslında bireyin e, içerisinde bulunduğu koşullarda bazen çok da farkında olmadığı, farkında olduğunda ise çok da acıtan bir konu. E bu yüzden ilk aşamada bu görüşmeleri çocuklarla birbir bir yapmanın e, öncelikle çocuklara zarar verebileceği, e, ayrıca e, çok da güçlendirici bir yöntem olmayacağını düşündük. Çünkü e, mevcut sorunu tanımlayıp, onu güçlendirmeye yönelik bir dizi görüşme yapmak daha sağlıklı bir çıkış olacak diye tasarladık. Belki hani biraz bu ayrımcılık alanlarından bahsedersem neden doğrudan çocuklarla birebir görüşme yapmadığımızı daha iyi anlatabilirim. Örneğin şu anda 15 tane ayrımcılık alanı üzerinde çalışma yaptık ve belirledik başlıkları. Bunlar belki biraz uzun bir liste olacak ama İskadeye dayalı ayrımcılık, etnik kökene dayalı ayrımcılık, dinsel inancaya dayalı ayrımcılık, cinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık, engelliye dayalı ayrımcılık, ekonomik ayrımcılık, çocuğun birinci derecede yakınlarının meslek veya e, iş ya, e, veya başka işleri nedeniyle kaldıkları ayrımcılık, çocuğun birinci derecede yakınlarından birisinin cezalı bulunmasından dolayı burada ayrımcılık. Çocuğun gelişimsel, fiziksel farklılıklara ya da dezavantajlara sahip olmasından dolayı maruz kaldığı ayrımcılık, eğitim sistemi kaynaklı veya çocuğun anne veya babasıyla birlikte olamaması, çocuğun kurum bakımı altında olması, suça sürüklenerek ya da suç mağduru olarak adayet sistemine dahil olması veya birinci derece yakınlarından birisinin engelli hasta veya bakıma muhtaç olması gibi durumların altını çizmeye çalıştık. Bu süreçleri yaşayan çocuklarla ilgili olarak da bu süreç içerisinde maruz kaldıkları e, ayrımcılıklarla ilgili e, farkındalıkları öncelikle yetişkinlikte daha yüksek. Hı -hı. İkincisi de görüşmeler sırasında çok e, zarar verici noktalar da bulunabiliyoruz. Evet, bu aslında çok önemli bir nokta tekrar vurgulamak gerekirse. Anladığım kadarıyla Emre Hanım'ın söylediği doğrudan çocuklarla yapılacak röportajların bu daha demin sayılan kategorileri vurgulayacağı için aslında bir nevi çocuk hakları ihlali de olabileceği. Evet, bu yüzden bu görüşmelerin çok iyi kurgulanması ve sadece aslında hani e, e, bir süreç olarak yapılandırılması önemli. Çünkü şu anda hı hı. De, örneğin, bu raporda topladığımız bilgi kaynaklarında bir görüşmenin e, damatılmış analiz sonuçlarını paylaşabiliyoruz. Hı hı. Ancak çocuklarla bu tür görüşmeleri yaptığımızda e, sadece bir görüşmeyle dokunup sonra ilişkiyi kesmekten öte hı hı. E, varsa onarılması, güçlendirilmesi gereken e, noktalar oralara yönelik de müdahalenin de mutlaka planlanması gerekiyor. Yoksa sadece yaşamlarına bir kez dokunmuş ve oradan ayrılmış oluyoruz bir taraftan da. Çünkü bir taraftan da belki şunu da vurgulamakta fayda var. Hani çocukların gelişimsel özellikleri, yetkinleri olan ekonomik ve sosyal bağları süreliyle Ayrıca, ayrımcı tutumlardan yetişkinlerden çok daha derin ve kalıcı olarak da etkileniyorlar. Ee, ya bu nedenle de mesela çocuğa yönelik ayrımcılık kavramının özel olarak ele alınması ve çocukların ayrımcılık ile yüz yüze oldukları alanların bilinerek yetişkinler tarafından bu konunun üzerine bilinmesi gerekiyor. O zaman biraz da aslında programın başında da daha iyi yapmamız daha iyi olabilirdi ama tekrar başa ve temeline dönüp ayrımcılıkla tam olarak ne kastediyoruz? Çünkü e, a, e, raporda ayrımcılık ve ayırımcılık arasındaki bir farktan ve aslında ayrımcılığın Türkiye'de tanım olarak tartışmalı bir tanım olduğundan bahsediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani e, özellikle ayrımcılık ve ayrımcılık e, insan hakları bir türün türünde farklı tanımlanabiliyor. Ayrımcılık e, genel olarak farklılık. Mesela kadın ve erkek farklıdır. Hı hı. Bunun kitle ayrılmasından e, yani Kızısını iddia edemez. Bu ayrımcılık. Ay evet, ayrımcılık ise farklılıktan dolayı ihlal edici bir davranışa maruz kalmak, ihlal edici bir e, muameleye tabi tutulmak gibi. Yani mesela e, kız çocukları da, erkek çocukları da okula gidiyor. Ama kız olduğu için okula gönderilmiyorsa bu durumda kız olmaktan dolayı ayırımcılığa uğruyor diye bir formülasyonu var aslında. Ve kelime anlamı olarak da hani ayrımcılığa bir daha baktığımızda bir kişi ya da gruba, diğer kişi ve gruplardan farklı ve eşitliğe aykırı muamele hali olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu insan hakları çerçevesinde e, ele alındığında da insan hakları ihlali ortaya çıkacak şekilde eşitliğe aykırı muamele hali olarak tanımlanıyor. Çünkü doğrudan e, evrensel bildirginin birinci maddesiyle evet. çatışıyor sanırım. Yani kesinlikle aslında birinci maddede vurgulanan her insanın eşit, özgür, onur sahibi e, ve kardeşçe barış içerisinde ile ilgili e, çerçevelerinden haklarında ayrımcılık bunun tam olarak engelleyen en büyük ihlal e, durumu ort olarak ortaya çıkıyor. Yani mesela Kişinin varlığından gelen ve seçemediği ırkı, ana dili, etnik kökeni, cinsel yenilimi olabileceği gibi kendi seçimi olan dini inanç, felsefi düşünce ve benzeri kimlik üyelerinden dolayı da kaynaklanan e, ayrımcılık durumları oluyor. E, tekrar çocuğa dönersek çocuğa karşı ayrımcılık ama normal ayrımcılıktan farklı ele alınması gereken bir e, kategori diye bir vurgu var. Bunun sebebini biraz açıklayabilir miyiz? E, orada da ya özellikle yetişkinlere olan ekonomik ve sosyal bağımlılıkları sebebiyle çok daha derin ve kalıcı bir şekilde etkilenmelerinden kaynaklanıyor. Yani şöyle bir örnek verebilirim. En basitinden cinsel ile ilgili olarak mesela bunu ifade etmesi çok daha sıkıntılı bir sonuç yaratabiliyor. Hı hı. Bir kere ebeveynleri tarafından kabul edilmesi sürecinden işte arkadaşları veya akranları veya içinde bulunduğu eğitim kurumundan dışlanmasına kadar çocuk olduğunda çok daha farklı dolaylı yansımaları oluyor. O zaman bir şarkı arası verelim ve ondan sonra tekrar Emrah Hanım'la konuşmaya devam ederiz. O zaman Janice Ian'dan Society Child şarkısıyla sizlerleyiz. Evet merhabalar ben Mavi Bir Söz Küçüğüm programında tekrar sizlerleyiz. Ayrımcılıkla illi olacağını düşündüğüm bir şarkı seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Konuk olarak Emrah var bugün bir neydi Çocuğa yönelik ayrımcılık raporunu tartışıyoruz. En son olarak ayrımcılığın tanımından ve çocuğa karşı ayrımcılığın nasıl çocukların katılım hakkı ve ailelerine bağlı oluşu nedeniyle aslında daha farklı bir kategori olduğundan bahsetmiştik. Şimdi birazcık da sonuç ve raporun çıkarımlarına odaklanalım. Bu rapordaki bulguları özetlemek gerekirse Emre Hanım nasıl bir sonuca ulaştınız sonuçta STK'lara yol haritası sunmak ya da devletin yükümlülüklerinde yardımcı olmada bir rol oynamak gibi amaçları var bu raporun hazırlanışında önerileriniz neler çıkarımlarınız neler biraz bahsedebilir misiniz? Ee, öncelikle e, çocuğa yönelik ayrımcılık alanlarıyla ilgili, ve zelal bu 15 alanla ilgili çok daha derinlemesine e, çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle bir e, durum var, e, bu rapor e, biraz daha genel bir değerlendirme olduğu için çok daha odaklı ve e, derinlemesine e, çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar da aslında üç başlıkta... E, yapılması gereken çalışmaların altını çizecek. Birincisi e, ayrımcılığın önlenmesini, devletin yükümlülükleri. E, devletin yükümlülüklerine tekrar baktığımızda e, öncelikle insan haklarına gayrılı bir mevzuat oluşturma ve uygulama, henüz taraf olunmayan uluslararası sözleşmelerin onaylanması, taraf olunan sözleşmelerin etkin ve işlevsel bir şekilde uygulanması, etkin ve bağımsız bir ombudmanlık sisteminin oluşturulması, bireysel başvurma ekonomisinin güçlendirilmesi, ayrımcılık yasağı için etkin yasal altyapı kurulması ve insan hakları eğitimi çok önemli ve öncelikli konular olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. İkinci başlık olarak da e, ayrımcılığın önlenmesinde sivil toplum örgütlerinin rolüne baktığımızda sivil toplum örgütlerinin çalışma odaklarına özellikle çocuğa karşı ayrımcılıkla ilgili izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmalarını yedirmeleri ayrımcılığa uğrayanlara destek vermeleri ya bu hem bireysel e, psikososyal ve hukuki açıdan olabilir. Ve insan hakları eğitimlerini yaygınlaştırması konusunda e, çalışmalar yapılması gibi noktalara ağırlık veriyor. Üçüncü konusu ise bireylerin sorumluluğu. Bireylerin sorumluluğuna baktığımızda her bir bireyin, her bir yurttaşın bir ayrımcılık yapmamak, ikincisi de ayrımcılığı görmezden gelmemek gibi bir e, sorumluluğun tekrar altını çizmeye çalıştık aslında bu raporun sonuçlarıyla ilgili. O zaman biraz da raporun içeriğinden ve e, görüşmelerden bahsedelim. Bu yetişkin 18-25 yaş arası yapılan yaş arasındaki yetişkinlerle yapılan e, Örnekleri aslında ben de okuduğumda şey hissetmiştim... ...sadece ayrımcılık deyince yine... aklımıza bireyin bireyine yaptığı ayrımcılıktan e, ayrımcılık geliyor ama... ...raporda daha geniş şapta... ...aslında devletin insanlara yaptığı ayrımcılık ...ya da yer veriliyordu Ermenilere, Kürtlere vesaire. Belki bize örnek vermek isteyeceğiniz bir kısım var mı? İlginç olduğunu düşündüğünüzü. Evet, yani mesela birkaç alanla ilgili şöyle örnek verebiliriz. Mesela çocuğun suça sürünmek, sürüklenerek... ...veya suç mağduru olarak... ...çocuk adalet sistemine dahil olması ile ilgili bir alan var. Hı -hı. Bu alanda... Aslında mesela temel e, ilke e, kapalı infaz kurumları için söylüyorum şu anda özgürlüğün <gülüyor> kısıtlanması son çare olması gerekirken çocuklar için e, bir kere çocukların kapalı kurumlarda bulunuyor olması e, kocaman bir sorun olan, olarak çıkıyor. Bu arada bu, bu süreçte e, içeride bulunan çocukların farklı özellikleri nedeniyle farklı muamelelere kat, e, uğradıklarını da görüyoruz. Mesela bir e, görüşme yaptığımız arkadaşımız e, çocuk yaşında Kürt olduğum için değil Türkçe bilmediğim için infaz kurumunda e, sıkıntılı süreçler yaşadığından bahsetmişti. Türk öğrenmeme, e, Türkçe öğrenmeme yetmedi oradaki süreç. Ve cezaevine girince bu ülkede başka dil mi var sen nasıl Türkçe konuşmazsın? diyerek pek çok kez dayak yediğini anlattı. E, veya haftanın belli günleri için e, dayan Orada bir fırsat olarak görüldüğünü, çocuk olduğumuz için mıntıka temizliğine bize çıkarırlardı. Mıntıka temizliği demek, dayak yemekti. Alabildiğince uzun bir koridorü temizliyorduk. orada şiddetin boyutu değişiyordu gibi ifadelerini görüyoruz. Bu e, aslında çok önemli durmamız gereken noktalardan biri. Hı hı. Ki mesela ayrımcılıkla ilgili sonuçlarda hem herkese eşit ve hem herkesin insan haklarına saygılı davranışın altını çizmek gerekiyor. Başka bir örnekte, dinsel inanca dayalı ayrımcılıkta görüşmeye yaptığımız kişilerden biri, mesela sokakta dinsel inanca dayalı olarak ayrımcılıkla karşılaşma örneğini şu şekilde veriyor. Ensem'de haç dövmesi var, Taksim'de dolmuş beklerken kulağıma eğilip ya sev ya terk et biri olmuştu. Döndüm, sevmezsem senin gibi biriyle burada yaşamaya değer mi dedim gibi bir cevap verdiğini söylüyor. Veya etnik kökene dayalı bir e, dayalı ayrımcılıktan bir örnekte e, şiddet konusunda bir ayrımcılık olmadığını ama şiddetin dozunu belirleyen etnik köken gibi kişisel özellikler olduğunu bulgu çekerek şiddet herkes uygulanıyordu ama şiddetin dozunu sizin etnik kökeniniz bekliyordu. Elektrik bize özeldi diyor. infaz kurumunda olanla hmm. ilgili Şiddet, şiddet vardı ama elektrik sadece biz Kürtlere yapılıyordu deniyor sanırım evet. değil mi? Evet. Evet. evet. Zaten kabul edilemez evet. uygulamalar var. Bir de farklı etnik kökenden dolayı olduğu için ekstradan uygulandığını görünce çok daha hızlı noktalar. Peki o zaman çocuk haklarına ilişkili politikaları şekillendirmek gibi amaçla başlayan ve umarım yıllarla veri, veri yoksul gibi zorlukların üstünden geçerek daha da zenginleşecek bir raporun başlangıcından bahsediyoruz. Böyle bir raporu e, yaymak için şu an ve gerçekten politikaları şekillendirecek STK'ların e, dikkatini çekecek hale getirmek için yaptığınız başka çalışmalar var mı? Ee, yani Öncelikle mümkün olduğu kadar raporun duyurulmasını, yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada da hemen için programında teşekkür etmek istediğimizi <gülüyor> de iletmek isterim. Bu gibi Çünkü programlarla. Çok önemli bir <gülüyor> araç oluyor. Ee, bunun dışında e, özellikle bu araştırmaları biraz daha çoğaltıp e, görünürlüğü arttırmaya çalışacağız. Ayrıca politika metinleri oluşturup karar belirleriye ulaştırmak için yollar arıyoruz. Hı hı. Ve bu alanlarla ilgili sorunları görünür hale getirmek üzere vekillerin aslında e, meclisli soru önergeleri oluşturmaları ile ilgili e, girişimlerimiz var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Programı kapatmadan eklemek isteyeceğiniz bu konuda vurgulamak istediğiniz bir şey var mı? Ee, belki son olarak ekleyebileceğim bir şey, ee, her bir çocuğun bir sayı olarak istatistik olarak değerlendirilmesinden öte, her birinin e, çok özel bir yaşamı ve karşılaştığı durumların olabileceğini tekrar hatırlamakta fayda hmm. var ve buna uygun politikalar geliştirilmesi de çok önemli diyebilirim. Çok teşekkür ederiz Emrah Hanım bize katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Evet bugün e, bir söz küçüğüm programının daha sonuna geldik. Çocuğa yönelik ayrımcılık raporunu e, tartıştık bugün Gündem Çocuk Derneği'nin yayınladığı. Daha henüz yeni bir rapor ve çok fazla zorlukla karşılaşan bir rapor ama e, bu alanda bu kadar büyük çapta yapılan ilk rapor ve umarım e, yıllarla daha da zenginleşir ve gerçekten politikaları şekillendirecek hale gelebilir diyoruz. İyi günler diliyorum size. Ben Mavi. Hoşçakalın ve iyi haftalar diliyorum.